Diye bir çağrı yayınlandı ama hem Diyarbakır'da hem de Taksim'de zorlu geçmiş olduğu söylenebilir. Hat polis müdahalesiyle karşılanan çeşitli gösteriler vardı. Hı. BBC Türkçe'de açlık grevlerinde kritik eşiğe gelindiğinden bahsediliyor. Eylemciler açlık grevinin bitirilmesi için ya iki taleplerin karşılanmasını ya da bizzat oluşturulacak bir heyet.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 Başka türlü ilgilenmiyorsa Diye bahsediyor yazısında Ve ondan sonra yine sizin de bahsettiğiniz gibi Vernika Korsakoff hastalığından e, Ve bu şarta Gelebilecek şu anda devam eden ölüm oruçlarını bu şartı getiren Sebeplere dair bazı izlenimlerini Aktarıyor yeni Vernika Korsakoff'ların İstemediğiyle ve böyle bir Sonuçla herkesin kaldırması Olanaksız bir sorumluluğun Yükleneceğinden de bahsederek yazısını evet, bitiriyor Kaldırılması olanaksız bir Sorumluluk yükler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 o da avaz.org'un yürütmekte olduğu Antarktik yani Güney Okyanusu'nu, Güney Buz Denizi'ni e, yok oluştan kurtulmak için son e, günler diyor. Çünkü orayı da itisadi faaliyetlere açma yolunda bir girişim varmış. Özellikle Rusya'nın da girişimleriyle e, aralarında da 500 bin imza acilen toplanması için bir çağrıda bulunuyorlar yani bütün o balinalar ve diğer okyanus türleri Avustralya ve civarındaki Güney okyanusu denen yerde en büyük deniz hayvanlarının deniz canlılarının korunma alanının delinmesi ve bundan sonra iktisadi faaliyetlere başlanması var. Onlar, hayvanlar konuşamıyorlar. Penguenler ve balinalar. Onların yerine bizim harekete geçmemiz lazım. Rusya Güney Kore ve birkaç ülke bu koruma alanının artık kaldırılmasından yana oy kullanmak üzerelermiş. Sonrad gelindi galiba artık evet. ellerini avuçlup bekliyor ülkeler. Leonardo DiCaprio da Avaz örgütüyle işbirliği yaparak çağrıda bulunuyor. Buna da destek vermek ya açık hala 750 bin. İmzaya ulaşmaya çalışıyorlar pardon 500 bin imzaya Şu, benim bıraktığım yerde dün akşam imzaladığım noktada 295 bindi yaklaşık bunun 500 bin olması isteniyordu hemen yollayacağız ve Rusya Güney Kore gibi ülkelere de baskı yapacağız hükümetlerine diyordu aval nokta oradan bu meseleye de bakabilirsiniz geri kalan haberleri birazdan vereceğiz açık açık kastı